Ina alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa Wana billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la yudlil fala hadiya la nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تكاثه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكلوا الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبة يا أيها الذين آمنوا قولا يصله لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لكم ذنوبكم وما يطيع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فَوْزًا عظيم أما بعد فإن أَصْدَقَ الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مكتساتها وكل مكتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi-i sadri ve emri vahlül uhtaten min lisani yafkahu qawli. İnşallah bugün üç esas şerhî derslerimizin 14.sünü sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi en son şeyh 3. mukaddimeyi yaptı. Haniflik İbrahimi milletidir dedi. Meseleyi anlattı. Sonra Allah'ın en büyük emri tevhiddir dedi. Allah'ın en büyük nehi şirktir dedi. Buraları anlattık. Ondan sonra dedi ki Ve iza Me'l-usulü selâfetulleti yecbu ala'l-insani ma'rifetuhâ. Fe'kûl ma'rifetul abdi rabbehu ve dînehu ve nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve Sana insanın bilmekle yükümlü olduğu 3 esas nedir denilecek olursa veya diye sorulacak olursa, de ki kulun Rabbini, dinini, peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir. Şimdi Şeyh burada Allah Azze ve Celle'nin risalet göndererek yani nebileri aracılığıyla insanların tamamını uyardığından bahsettiği asılları açıklamaya başlıyor inşallah. Yani bu risalenin konusu olan 3 esasın açıklanmasına inşallah Şeyh buradan itibaren başlıyor. Üç tane mukaddime yaptı. Meselenin daha iyi anlaşılması için bir takım sözler söyledi. Biz de inşallah dilimiz döndüce onları açıklamaya çalıştık. Şimdi buradan sonra bu girişten sonra şeyh inşallah bu bütün kulların, Allah'ın kulu olan her şeyin bütün insanların ve cinlerin bilmek zorunda olduğu bu üç meseleyi ne yapacak? İnşallah bize anlatacak. Keza şeyhin sözündeki insan lafzı bu asılları bilmek hususundaki vücubiyetin mümin olsun münafık olsun veya Allah dostu bir kafir olsun hiç fark etmez herkesin üstüne söz konusu olduğunu gösterir. Yani Allah subhanahu ve teala yecubu alel müslimin, müslimin demiyor yani dikkat et yani veya yecubu alel Mukminun demiyor yani. Burada dediğine yecubu alel insani yani bütün insanların üzerine nedir? vaciptir. Dolayısıyla bu hiçbir ayrım, ayrım olmaksızın bütün insanların üstüne vacip olduğunu gösterir. Ha Burada şöyle bir soru işareti olabilir. E, madem ki vaciptir, e, kafirler yani hiçbir şerri, ameli yerine getirmiyorlar. Allah subhanahu hiçbir emrini yerine getirmiyorlar. Yani bütün ulemanın kavillerini incelediğinizde kafirlerin zaten kafir oldukları için cehenneme gireceklerini Bir de üstüne Allah subhanahu aleyhi emirlerini yerine getirmedikleri için yani şeriatı yerine getirmedikleri için ateşteki derecelerin artacağını söylemiştir ulema. Yani onların da üzerine vacip olduğu için bu vücubiyetten hesaba mutlaka çekileceklerdir. Onların da üzerine vacip olduğu için insan bak dikkat et yani. Bütün insanların üstüne vacip olduğu için fakat nedir? Onlara etkisi ateşteki azapların arttırmak cihetinden olacaktır. Başka da onlara hiçbir faydası Veya şeyi olmayacaktır yani. Öyle diyor alimler. Bizzat Şef'in kendisi de bu görüşü söylüyor. Şimdi bu cümlede geçen usul kelimesi asıl kelimesinin veya daha açık bir ifadeyle esas kelimesinin çoğuludur. Asıllar veya esaslar demek bu şöyle. Üzerine başka şeylerin bina edildiği şeye asıl deniyor. Yani. Üzerine başka şeylerin bina edildiği şeye asıl deniyor. Mesela Evin duvarlarının temellerine aslül cidari deniyor. Yani duvarın aslı. Yani ilk sırası, ikinci sırası böyle temeline aslül cidari deniyor. Yine işte bu dalları kendisinden ayrılan ağacın gövdesine de aslül şecereti deniyor. Yani ağacın aslı. Keza Allah subhanahu teala da İbrahim suresinin 24. ayetinde Alam tara <gülüyor> keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibetin sabitun ve feru'u fissema Allah'ın güzel bir sözü nasıl da misalendirdiğini görmedin mi? Aslı yani kökü gövdesi sabit ve dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir diyor. Bak, et. Kelimeten tayyibeten güzel kelime, keşeceretin tayyibetin ne gibidir? Güzel ağaç gibidir. Asluha, Aslı sabittir. Yani burada asıldan kasit ne? Gövdesi sabittir. Ve fer'uha fisseme. Ve ferleri de yani ferlerinden kasit ne? Dalları da semadadır diyor. Dikkat edersen burada zaten asıl kelimesini Allah subhanahu aleyhi ve ne kullanıyor? Ağacın gövdesi yani ferlerinin kendi üzerine bina edildiği. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Şeyh rahmetullahi aleyhini sözündeki mel'usulü <gülüyor> selâthetulletî Yani diye devam eden. Nedir bu mel usulü selase? Üç esas nedir? Nedir üç esas? Dinin diğer bütün ahkamının üzerine bina edildiği üç asıl. Yani bunu bilmeden, bunu hayatına geçirmeden, bu üç esası doğru anlamadan, doğru bir şekilde yaşayıp fıkh dinin tamamının ne olacağı? İfsat olacağı, kişiye hiçbir şekilde fayda vermeyeceği üç esas. Keza Yine daha önce de geçtiği gibi Şeyh'in bahsettiği üç esas neydi? Kabirde kişiye sorulacak olan üç soruydu aslında değil mi? Men Rabbuke, me men nebiyuke Vela işte kimdir sizin aranızdan bir adam çıkmış onun hakkında Muhammed isimli bir adam çıkmış onun hakkında ne biliyorsunuz şeklinde olacak üç soru. Burada çok önemli bir nokta var. Şeyh Risale'sine başlarken ve Risale'nin geri kalan kısmında da hep soru cevap usulünü kullanıyor. Yani bunu daha önce bu Risale'yi okuduğunuz için görmüş olmanız lazım. Hep şöyle denirse böyle de, böyle denirse böyle de, sana sorulursa böyle de aslında bu şeydir. Soru cevap usulü denen usuldür. Ve bu nebevi bir usuldür. Yani Allah Resulü Aleyhisselam da genelde nedir? Soru cevap usulüyle gider. Mesela daha yeni okuduğunuz hadiste ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselam? Ya Muaz etedri hakkullahi al ibad öyle mi? Nedir kulların Allah'ın Allah kullar üzerindeki hakkı? Yani dikkat et burada soru soruyor. Ne diyor hadisin devamında? Muaz radiyallahu kult Allahu Allah ve Resuluhu Allah ve Resuluhu daha iyi bilir. Sahabe de tabi edeben ne yapıyor? Allah ve Resuluhu daha iyi bilir diyor. Bu bir usüldür. Bu Peygamber Esen'in uyguladığı bir usüldür. Burada da şeyhin yani konuları anlatırken bile ne kadar sünnete tabi olmaya dikkat ettiğini bir kez daha görüyoruz. Keza Allah Resulü mesela bundan gayesi soru sormaktan gayesi muhatabının dikkatini soru sorduğu yöne çekmektir. Yani orada ilgiyi, alakayı artırıp verdiği cevabı olan tabiyeti kuvvetlendirmektir, pekiştirmektir. Yani bugün ne yazık ki bizlerde dahil olmak üzere davetçilerin terk ettiği bir usuldür bu sül. Yani Allah bize mağfiret etsin. Genelde biz davet yaptığımız zaman insanlara hani Tabir sayısı çat çat çat anlatıyoruz. Aslında böyle olmaması lazım. Hani diyalog şeklinde bir şey sorup cevabında hakkı beyan etmek lazım. Bir şey sorup cevabında hakkı beyan etmek lazım. Gerekirse aynı terkisindeki muazza Allah Resulü yaptığı gibi üç kere sorup aralıklı aralıklı bekletip insanların iyice meraklanmasını sağlayıp ondan sonra cevabı söyleyip böyle hani cevaba ilgiyi daha fazla arttırmak için bunu uygulamak gerekir. İnşallah Rabbim sizleri de bizleri de davetinde bunları Uygulayan kullarından eylesin. Şimdi burada Şef'in zikrettiği birinci mesele kulun Rabbini bilmesidir. Daha önce zaten buraya anlatmıştık. Hatırlıyorsanız kul Rabbini üç şekilde bilirdi. Allah Azze ve Celle'nin kevni ayetlerini tefekkür ederek, Allah Azze ve Celle'nin şerri ayetleri üzerinde düşünerek yani onları tefekkür ederek, yine Allah Azze ve Celle'nin kullana verdiği marifetullah sayesinde kul ne yapabilirdi? Rabbini bilebilirdi. Şimdi, Allah Azze ve Celle'nin kevni ayetlerine bakmak, onların hakkında düşünmek ne demek? Bu Allah subhanahu wa yarattıklarını tefekkür etmektir. Keza Allah subhanahu wa ne diyor? اِنَّ فِي الْخَرْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُولِ albab Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri peşi sıra gelişinde akıl sahipleri için ne vardır? Gerçekten ayetler vardır diyor. Allah Teala Ali İmran suresi 190. ayette yine Yunus suresinde geçen ayette Allahu Teala 6. ayette inne fihtilafil leyli ven nahari ve ma halakallahu fis samawati vel ard leayat lin Yani gerçekten gece ile gündüzün birbirinin peşi sıra gelişinde ve Allah'ın gökte ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir topluluk için ne vardır? Ayetler vardır diyor. Yani hani bu düşünülmesi üzerinde e, tefekkür edilmesi gereken bu yani. Yine Allah subhanahu ve teala Bakara suresinin 164. ayetinde Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılmasında Gece ile gündüzün art arda birbiri peşi sıra gelişinde insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzüne ölümden sonra dirilttiği suda Her canlıyı orada üretip yaymasında Rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Burada dikkat et bak. لَاَيَةٍ لِقَوْمِ يَاقِّلُونَ diyor Allah subhanahu aleyhi. Yani akleden, düşünen bir topluluk için ne vardır? Bu saydıklarında ayetler vardır. Dolayısıyla Allah'ın kevni ayetlerine bakmak, yani bu ayetlerde de belirtildiği üzere Allah'ın işte gündüzü geceyi yaratmasına, yani bu gündüzün gecenin mükemmel işleyişine bakıp Bunları yaratanın mükemmeliyetini düşünmeye çalışmak. Yani bugüne kadar hiç güneşin bir milimetre dünyaya yaklaştığını duydunuz mu? Veya yani belirlenen rotasından kendisi için belirlenen felekten yani yörüngesinden dışarı hareket ettiğini gördünüz mü? Böyle bir şey mümkün değil göremezsiniz. Yani, yani kıyamet arası tarih Allah subhanahu aleyhi ve her şeyi bir yörüngeye her şeyi bir e, düzene göre yarattığı için ve onun yaratmasında kusursuzluk söz konusu olduğu için Kul Allah'ın yarattıklarına baktığında Allah'ın kemaliyetini, onun fiillerini, kusursuzluğunu tefekkür eder. Tabi nedir? Bunun da cılgıt çıkmıştır yani bugün ne yazık ki bazı çevreler tarafından. Din sadece tefekkür eksenine hapsedilmiştir. Yani hiçbir şerri kitap okumadan Allah'ın kitabını dahi okumaktan tenezzül edip yani bilmiyorum dünyada başka takipçiler var mı? Son 10 yılda 20 yılda Arap Yarımadası'na veya Avrupa'ya yayılmalarını saymazsak Dünyada başka adını sanını bilmeyen bilinmeyen bir adamın tefsirin eline alıp veya tefsir diye rüyasında gördüğü yazdığı şeyleri eline alıp da insanları sürekli bunlar üstünde pisliğini yemiş tavuk gibi düşünmesi tefekkürle uzaktan yakından yani onları Allah'a hatırlatacak tefekkürle uzaktan yakından alakası olmayan dini sulandırmak, bulandırmak, insanları oyalamaktan başka bir şey değildir. Ne yazık ki bugün bu böyle olmuş. Yani birileri ellerine bir takım kitaplar alıyorlar. Yani bunu okursak başka hiçbir şey okumamıza gerek yok diyorlar. Yani bu Şöyle bir şey 1400 yıllık bir İslam geçmişini yani bu ümmetin birikimini göz ardı etmek hadi bu kabul edilebilir bir yere kadar ama yani mümkün değil de hadi diyelim bunu kabul ettin fakat Allah'ın kitabını okumaktan iştinab etmek, Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini okumaktan iştinab etmek, Allah Resulü'nün ashabının anladığı gibi anlamaktan iştinab etmek bir kişinin anladığı gibi yani hiçbir ilmi tedrisatı da söz konusu değil bu kişinin biliyorsunuz siz bunu zaten. Anladığı gibi din anlamaya çalışmak, onu tefekkür et dediği yerde tefekkür etmek, onu sus dediği yerde susmak, konuş dediği yerde konuşmak, bu değil tefekkür. Yeni bir din icadından başka bir şey değildir. Biz bundan Allah'a sığınırız. Şimdi ikincisi, dedik ki kul Rabbini bilmesi için Allah Azze ve Celle'nin Resullerine gönderdiği, hasaten de Resulü ve Vesselam'a gönderdiği şerri ayetler üzerinde ne yapması gerekir? Düşünmesi gerekir dedik. Keza kul Resullere gelen vahiy, yani şerri ayetlerden kasıt nedir? Vahiydir yani. Vahiy üzerinde dikkatlice düşünecek olursa, vahiyin iftiva ettiği, içerisinde bulundurduğu ilmi, hikmeti tefekkür ederse, Allah'ın iziyle bu vahiydeki maslahatlar ne olur? Kulun hayatına sirayet eder. Dolayısıyla vahiy maslahatı birbiriyle uyum içerisinde olduğu için veya düzen içerisinde olduğu için kulun hayatı da neye girer? Bir düzene girer, bir uyuma girer. Böylece Allah'a kulluğu daha kolaylaşır. Tabi Allah subhanahu wa bu manada Nisa suresinin 82. ayetinde اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا fi اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Hala Kur'an hakkında gereği gibi düşünmeyecek misiniz? Eğer Allah katından başkasından inmiş olsaydı onda siz birçok ne bulurdunuz? İhtilaf bulurdunuz diyor veya ay aykırılıklar, birbirine tezat teşkil eden yerler bulurdunuz diyor. Nisa suresinin 82. ayetinde. Şimdi bugün de birileri çıkıyor. Diyor ki işte Kur'an'da çelişki var. İşte şu ayet şu ayetle birbirini tutmuyor. Aslında yani bu insanların anlamadıkları değil anlamak istemedikleri meseleler bunlar. Yani mesela mirasla ilgili ayetleri ele alıyor adam. Ufak bir miras problemi getiriyor. Diyor ki Kur'an buraya açıklık getirmemiş. Halbuki Kur'an ne yapmış? Farklı farklı açıklamalar getirmiş. Yani ben defalarca fıkı bilen insanların matematiksel olarak bu insanları bozduklarına şahit oldum. Yani hani birisi gelip de Kur'an'da adaletsizlik var miras hukukunda diye dediğinde olması gerektiği gibi hesapladığında Kur'an'ın aslarına dayanarak bu insanların tezlerinin boşa çıktığında defalarca ben canlı şahit oldum. Fıkı iyi bilen insanlar tarafından. Dolayısıyla yani Kur'an'da kesinlikle çelişki yoktur. Çelişki gibi görünen yerler insanın aklının gıt olduğundan anlayamamasından kaynaklanıyordur. Yani buraya da böyle bakmak lazım. Yine Allah subhanahu aleyhi ve kulun Rabbini bilmesinin yollarından bir de ne dedik? Marifetullah'tır dedik. Bu hepinizin bildiği Cibril hadisinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın ihsan diye tarif ettiği şeydir. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmen, o seni görmesen sen onu görmesen de o seni görüyordur buyruğunda olduğu gibi. Nedir? Allah'a yönelmektir. Ona yakın olduğunu kulun hissetmesidir. Şimdi Bu üç basamağı iyi düşünen insan kitap ve sünneti de hakkıyla tahkik eden, hakkıyla okuyan bunun üzerine tefekkür eden adam kaçınılmaz olarak şunu düşünmek zorundadır. Bu din yeryüzündeki tek gerçek dindir. Bu hitap yani Allah subhanahu aleyhi bu hitabı kendisi olmaksızın insanların menfaatlerine olan şeylerin insanlara ulaşmasının imkansız olduğu bir kitaptır. Yani Allah'ın hitabını insanların arasından çekip alın Kulların menfaatını olan işlerin azaldığını göreceksiniz yeryüzündeki yeryüzünde fesat çıkartan insanlara baktığınızda hep nedir? Ya kafirlerdir ya münafıklardır. Ki Bakara suresinde mesela Allah Sübhanat'ı ne diyor? Onlar da yeryüzünde fesat çıkartmayın, onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiği zaman onlar ne derler? Bilakis biz ıslah edicileriz, biz fesat çıkartmıyoruz derler. Bugün tıpkı birilerinin bir takım coğrafyalara binlerce kilometre uzaktan bir şekilde müdahale edip İşte biz demokrasiyi getireceğiz, halkı refaha götüreceğiz, halkı kurtaracağız demesi gibi yeryüzünde fesat çıkartmanın temel sebebi ve yeryüzünde bugün yaşandığı gibi beşer akıllı ürünü sistemlerin yani insanların işkembesinden uydurduğu Allah'ın vahyine dayanmayan sistemlerin pıtırak gibi türemesinin, mantar gibi türemesinin sebebi nedir? İnsanların Allah'ın hitabından uzaklaşması, Allah'ın hitabını bir kenara bırakıp İslam dinini Anlamak için çaba göstermemeleridir. Halbuki İslam dini daha önce gelmiş bütün peygamberlerin ortak çağrısı olması hasebiyle insanın kendisine ait ne maslahat varsa hepsini ihtiva eder. İslam'ın hükümlerinden insanın maslahatına gelmeyen bir şey varsa bu nedir? Onun anlayamamasındandır. Yani oradaki maslahatı kavrayamamasındandır. Tıpkı bugün birilerinin İslam'daki örtü mefhumuna Mefsedet gözüyle bakması gibi. İşte 21. yüzyılda bu mu olurmuş? 50 derece sıcakta adamlar kapriyle gezerken kadınların işte efendim peçeyle, çarşafla gezmesi nerede masla atmış? Bilakis işte bunlar İslam gözlüğüyle bakmadıkları için bunlar nedir? Onlara masla atılmefsedet olarak gelmektedir. Ha yani biz burada İslam'ın üstünlüğünden de bahsetmek isterdik fakat ileride Şeyh Risale risalesinde ikinci esas olarak kulun İslam dinini bilmesi diye İslam'dan İslam'dan bahsederken orada inşallah İslam'ın üstünlüğünden, İslam'ın kemaliyetinden ve bu kemaliyetin mümin kulun hayatındaki etkilerinden inşallah bahsedeceğiz. Bunu oraya tehir ediyoruz. Üçüncü mesele dedik. Şeyh Rahmetullah Aleyhine dedi. Kulun peygamberini Muhammed Aleyhisselatü tanıması. Bu, yani bu sizden birinizin yanındaki arkadaşını tanıması gibidir. Bu sizden birinizin yöntem olarak, dikkat edin buraya sözüme. Yöntem olarak, yöntem cihetinden sizden birinizin yanındaki arkadaşını, cemaatindeki bir ferdi veya takip ettiği bir alimi yöntem olarak tanıması şeklindedir. Yani bu yöntem de şunun dışına çıkmaz, o kimsenin hayatını incelemek, onun ibadetini, ahlakını, Allah'a davetini, varsa Allah yolunda cihadını, yani buna benzer o kişinin diniyle ilgili özelliklerini veya kişisel özelliklerini araştırıp ne yapmaktır? Onun hakkında bilgi sahibi olmaktır. Yöntem budur yani birini tanımanın yöntemi. E, kulun Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı tanımasının yöntemi de nedir? Bu saydıklarından, bu saydıklarım hakkında bilgi sahibi olmasıdır. İşte siyer kitaplarına, hadis kitaplarına başvurarak ne yapmasıdır? Bu saydıklarım hakkında, Peygamber Aleyhisselam'ın hakkında bilgi sahibi olup onu tanımaya çalışmasıdır. Onu tanıdıktan sonra ne yapması gerekir? Bunu da inşallah e, Risale'nin ilerleyen derslerine tehir ediyoruz gelecek inşallah bunlar da hep. Yine şey sözüne devamlı diyor ki: "Ve izâ qîle leke men Sana denilirse "Rabbin kimdir?" fakul rabbiyallahul lezi rabbani." Rabbim o Allah'tır ki hepimizin bizim Rabbimizdir. Senin de benim de Rabbimdir. "Ve rabbecami'al âlemîn." Binem binî'me binî'ami. O bütün alemlerin Rabbidir ve nimetiyle aslında yani Nimetini gönderendir, nimetini indirendirden ziyade şey gibi nimetiyle çekip çevirendir. Yani nimetleriyle terbiye edendir, nimetleriyle düzenleyendir desek daha iyi olur burada. Ve huve mabudu leyseli mabudun siva'u, O mabuttur Ve ondan başka hiçbir mabut nedir? Yoktur. Ve kavlu ta'ala. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve kullu men allahu alemun. Ve bunun delili de Allah Azze ve Celle'nin Elhamdülillahi Rabbil Alemin sözüdür. Fatiha suresi 1. ayet. Ve kullu men Allahu alemin. Allah'ın dışındaki her şey, Allah'ın gayrısındaki her şey nedir? Alemdir, alemlerdir. Ve ene ve ben de vahidun min zahlikel alemu. Ben de neyim? Bu alemlerden herhangi bir alemim. Fa iza gille bima bime arafta rabbek. Sen Rabbini neyle bildin diye sana söylenirse, sorulursa. Fa bi ayatihi wa mahlukatih wa min ayatihi ayatihiyle ve yarattıklarıyla bildim wa min ayatihi onun ayetlerindendir el leylu ve'n naharu ve'ş şamsu ve'l kameru ve min mahlukatü's semawati's seb'u ve'l araduna's seb'u ve'd delilü kavluhu taala ve onun mahluk ve onun ayetlerindendir güneş ay yıldızlar e, gündüz gece ve kat Gök yüzü 7 kat yeryüzü nedir? Onun mahlukatlarından yani yarattıklarından dır. Ve delilu kavluhu Teala ve bu konuda Allah azze ve delili. Ve min ayatihi'l-leylu ve'n-naharu ve'ş-şemsu ve'l-kamer la tescudu liş-şemsi ve la kamer ve'sjudu lillahi'l-ladhi halaka kullen in kuntum iyya ta'budun. Bu da nedir? Şüphesiz ki güneş ay Gece gündüz nedir? Onun ayetlerindendir. Güneşe secde etmeyin, aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a ibadet ediyorsanız ne yapın? Onları yaratan Allah'a secde edin. Dikkat et. Burada Allah Sübhanu Teala diyor? Vasjudu lillahi halaka Onları yaratan Allah'a secde edin diyor. Yine Şeyh rahime Allah devam ediyor ki: İnne rabbukumullahul lazi halakas semawati vel fi ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ آraf suresinin 54. ayet ne diyor Şüphesiz ki gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşı üzerine istiva eden geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örten güneşi ayı yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Rabbiniz Allah'tır. İyi bilin ki yaratma da emretme de Allah'ın elindedir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Şimdi burada Şeyh'in naklettiği iki ayeti inşallah ezberleyin. Fusilet suresi 37, Araf suresi 54. Şimdi Şeyh rahmeti var toplamak gerekse en baştan okuyalım. Ne dedi? Sana Rabbin kimdir diye sorulursa de ki Rabbim Allah'tır. O nimetleriyle beni de bütün alemlerde çekip çeviren, terbiye edip besleyendir. O benim mabudumdur ve ben ondan başkasına ibadet etmem ve ondan başka mabut yoktur. Buna delil de Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Halk alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'ın dışındaki her bir varlık alemdir. Ben de o alemlerde, alemlerden birisiyim. Sana Rabbini neyle bildin diye sorulursa ben Rabbimi ayetleriyle ve yarattıklarıyla bildim. Gece ve gündüz güneşte ayda onun ayetlerindendir. Yedi gök yedi yer onun içindekiler ve arasındakiler de onun yarattıklarının bir kısmıdır. Buna delil de Allah subhanahu anh, şu buyruklarıdır dedi ve bahsettiğimiz iki ayeti verdi. Şimdi burada, buraya kadar Şeyh Rahmetullahi Aleyhi Rab kelimesinin ıstılahta geçen en temel iki manasından aslında birini söylüyor. Yani ikisini de zikrediyor fakat birine işaret ediyor. Devamla yani Risale'nin ilerleyen sayfasında ikincisine de gelecek ama bu dersin konusu değil. Burada... Asıl işaret ettiği mana Rab kelimesinin anlamlarından terbiye eden, düzene sokan, düzenleyen manasına Şeyh Rahmetullah Aleyhi ne yapıyor? İşaret ediyor. Şimdi inşallah biraz Rab kavramından Kur'an'da sünnette Rab mefhumundan ne anlama geldiğinden ve Şeyh'in kastettiği terbiye eden anlamı nasıl anlaşılması gerektiğinden biraz bahsedelim. Öncelikle Rab kelimesi Demin de söylediğim gibi terbiye eden ve yetki sahibi anlamına gelen bir isimdir aslında. İki temel anlamı var yani. Terbiye eden ve yetki sahibi. Bu kelime aynı zamanda ıslah etmek, üzerinde tasarrufta bulundurmak, bulunmak, kemale erdirmek, efendi olmak, sorumluluğunu yüklenmek, öncülük, önderlik yapmak, yani başkanlık yapmak, malik ve sahip olmak, sözü dinlenmek, itaat edilmek, üstünlüğü ve otoritesi kabul edilmek gibi anlamlara geliyor sözlükte. Istilahta ise yani kitapta ve sünnette ulemanın kabillerinde ise Rab kelimesi kudretiyle her şeyi idaresi altına alan, yöneten, terbiye eden ve bunları yapabilecek kudrete sahip olan varlıklar alemini yaratıp terbiye edip geliştiren, onları maddi ve manevi olgunluğa götüren ve terbiyenin bütün gereklerine sahip ve her şeye aynı zamanda malik olan Allah Azze ve Celle anlamında kullanılıyor. Rab kelimesi. Dikkat edin. isim olarak kudretiyle her şeyi idaresi altına alan, yöneten, terbiye eden ve terbiyenin bütün gereklerine malik olan, aynı, aynı zamanda her şeye sahip olan Allah anlamına geliyor. Islafta Rab kavramı. Şimdi Kur'an'da Allah lafzından sonra en çok geçen, Allah Subhanallah kendisi için kullandığı isim veya sıfat nedir? Rab kelimesidir. Tam 968 yerde yalın olarak Rab kelimesi geçiyor. İşte bu Rabbani Yun Erbab vesaire gibi türevleriyle birlikte 976 yerde geçiyor. Yani işin şey tarafı biraz böyle e, sebebi <gülüyor> ne ona nüzul sebebine göre yazılan nüzul sebebinden bahsedilen veya nüzul sıralamasına göre yazılan tertip edilen kitaplara bakıldığında şöyle ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Örneğin mesela ilk nazil olan 30 surede Rab ismi 80 kere geçtiği halde Allah kendini Rab olarak 80 kez tanımladığı halde Allah ismi sadece 20 kez geçiyor. İlk nazil olan 30 sürede Rab ismi 80 kez geçtiği halde Allah ismi 20 kez geçiyor sadece. Yani bu ilk Kur'an'ın muhatap olduğu insanlara vahyin ilk muhatap olduğu insanlara çok önemli, ısrarla Rab kavramının, Rab bilincinin oluşmasına çalış, çalışma anlamına gelen bir tutumdur. Keza Allah subhanahu Kur'an'da Rab oluşunu 6 yerde zalikumullahu rabbukum ayetiyle topluyordur. Yani bu Mü'min suresinin 62. ayetinde En'am suresi 102. ayetinde Yunus suresi 3, Fatır suresi 13 Zümer suresi 6. ayette hep aynı lafızda. Yani zalikumullahu rabbukum. İşte o Allah sizin Rabbinizdir şeyiyle, e, lafzıyla ne yapıyor? Allah subhanahu aleyhi kendinin Rab oluşunu insanlara hatırlatıyor. Keza işte bu Allah sizin Rabbinizdir. Yani bu ne demek? Ancak Allah Rabbinizdir. Allah Rabbiniz olabilir. Ondan başa kimse Rabbiniz olamaz demektir. Keza Rabbimiz Allah deyip sonra dost doğru olanlar hakkında Fusine Suresi'nin 30. ayetinde Allah subhanahu anh ne diyor? Hiç bitmeyecek bir saadetle onları müjdele diyor. Ayetin devamında. Yani Musaf'ta Rab mefhumu o kadar önemli ki Allahü subhanahu Teala ilk vahiy geldiği zaman Peygamberimiz aleyhisselatü ikra İkra Bismi Rabbikellezi Halab diyor. Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yine bakıyorsunuz Fatiha kitabın başına konmuş. Allah subhanahu Teala ve sellem, Elhamdülillahi Rabbil aleminle kitabına başlıyor. Sonra kitabı bitiyor. Allah subhanahu aleyhi sellem, Kul euzu bir Rabbin nas bitiriyor kitabını. Yani ben insanların Rabbine sığınırımla bitiriyor. Yani dik, kitabın başında, sonunda, vahyin başında, vahyin bitişinde hep ne var? Allahu Teala'nın kendini bir rablikle ne yapması var? Nitelendirmesi var. Dolayısıyla burada kula düşen yani ben de Allahü Teala'nın rabliğini ki bu üç esastan dinin üstüne bina edildi üç esastan birisi olan Allahu Teala'nın rabliğini iyi bir şekilde anlayacağım, öğreneceğim demek isteyen birisine düşen nedir? Kur'an'da ve sünnette Allah subhanahu wa hangi manada kullandığını ve bu manaların tamamını Allah'a isnat etmek ve Allah'tan başkasına bunu sarf etmemektir. Ki böylece ne yapmış olsun? Rab'liğinde Allah subhanahu tevhid etmiş olsun inşallah. Şimdi Kur'an'da öncelikle Rab kelimesi birkaç manada kullanılmış. Bu manada yazılan kitaplara bakarsanız son dönemde ilk dönemde yani bunun çokça alimler tarafından telif edilmiş olduğunu görürsünüz. Benim burada tavsiyem İbnül Kayyum Rahmetullahi Aleyhi'nin fevait kitabında Fatiha Suresi'yle ilgili yaptığı açıklamalar var. Oraya bakarsanız orada çok güzel açıklamalar bulursunuz. Veya bunu toplamışlar. Allah alem Polen yayınları basmış değil mi? Bu İbnül Kayyum tefsiri. Dört cilt miydi? Orada da Fatiha Suresi'nin tefsirine baktığınızda Rabb mefhumu ile ilgili güzel bilgiler bulabilirsiniz. Yani ben burada inşallah böyle özet babından ve en Dikkat edilmesi, bilinmesi gereken yerlere atıf yaparak Rabbin manalarını açıklamaya başlayayım. Şimdi birinci olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu Rabb kelimesini karşı gelinemeyen otorite anlamında kullanmıştır. Dikkat edin birinci anlam neymiş? Karşı gelinemeyen otorite. Bu şöyle, bunun keyfiyeti. Emrine uyulan, kendisinden daha üstün kimse olmayan, koyduğu ilkelere uyulan ve karşı gelinmeyen otorite demektir bu. Bak emrine uyulan, kendisinden daha üstün kimsenin olmayan, koyduğu ilkelere uyulan ve karşı gelinmeyen, yani hem ilke koyuyor, kendinden yukarıda kimseyi tanımıyor, ilke koyuyor, yani kanun koyuyor daha açık bir ifadeyle ve koyduğu eden ilkelere, ilkelere de ne yapmıyor diğerleri karşı gelmiyor. Bu manada Allah subhanahu wa hakkında Rab'lik Kur'an'da zikredilmiş. Mesela nerede? Bunun zıttıyla Tövbe suresi 31. ayetinde Allah Subhanahu diyor? İttahazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi. Vel Mesih İbn Meryem ve ma umiru illâ li ya'budûhu ilâhen vâhid. Lâ ilâhe illallahu subhânhu ammâ yuşrikûn. Hristiyanlar papazlarını ve Meryem oğlu İsa'yı ne yaptılar? Allah'ı bırakıp rab edindiler. Halbuki onlar Allah'tan başkasına kulluk etmemekle emir olunmuşlardı. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Yine Ali İmran suresinin 64. ayetinde Allah subhanahu teala Resulüne hitaben ne diyor? Ehli kitaba hitaben ne diyor? De ki ey ehli kitap gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelime de buluşalım. Bu kelime ne? Daha önce anlatmıştım hatırlıyorsunuz. La ilahe illallah'tır yani. Fakat böyle bırakmıyor. Hani kelimeyi söyleyelim buluşalım da bırakmıyor. Ne diyor Resulullah sallallahu Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmemek üzere ne yapalım? Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım diyor. Burada birkaç tane daha şartlar bizi ilgilendiren ne burada? Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmemek üzere sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım. İşte bu Rab ediniş yani hangi manada? Emrine uyulma anlamında kendisinden daha üstün kimsenin olmadığını ve o bir hüküm koyduğu zaman, o bir kanun, o bir ilke meydana getirdiği zaman Ona asla karşı gelinemeyecek anlamında Rab'lik bu naslarda kafirlerle yani ehli kitapla asli kafirdir bunlar. La ilahe illallah kelimesi üzerinde ihtilaf eden Müslümanların ihtilafının temelinden bir temeldir. Yani bugün ben de Müslümanlardanım diyen bir kimse ehli kitabın yaptığı gibi haram helal belirleme noktasında ki bu ayetin tefsini defalarca yaptığımız için hani bu Adi bin Hatem kıssasını Yani artık dilimizde tüy bitti bunu anlat anlat. Defalarca anlattığım için tekrar detaya girmeyeceğim. Yani burada ben de Müslümanlardanım diyen, la ilahe illallah diyen bir kimse Allah'ın hükmü olan bir meselede, Allah'ın helal kıldığı, Allah'ın haram kıldığı yani serbest yaptığı, yasak yaptığı bir meselede Allah'ı bırakıp da otorite olarak, hükmüne karşı gelinmeyecek güç olarak herhangi bir şeyi, ister bu ayette geçtiği gibi ahbar ruhbar takımı olsun, ister ne olsun Abi, üstad, hoca efendi, şeyh, önder olsun, ister kendi nefsini, ister milletin meclisini, ister de milletin ta kendisini, hangisini olursa olsun, insan Allah subhanahu rabliğine karşı gelinmeyen otorite anlamında bunu ortak koşarsa ne olur? Ehli kitabın hükmünde olur, ona ilhak edilir yani o da müşrik olur Allah bizleri muhafaza buyursun tabi bugün insanlar ne yaptılar? bugün insanlar Allah'ı bıraktılar Allah Azze ve Celle'nin dışında bazı şeyleri Rab haline getirdiler. Bazıları bunu bilerek yaptılar. Gerçekten o insanları Rab kabul ederek yaptılar. Onlara taparcasına şiirler yazdılar. Sen ilahlara denksin. İşte yıldızlar senin önünde secde etmeli. Bilmem ne olmalı. Ve onun için firavunlar gibi anıt mezarlar yaptırdılar. Her sene yılın belirli günlerinde Kabe'yi tavaf eder gibi gidip onun mezarını tavaf ettiler. Yani Duysun işitsin duyuyor işitiyor inancına sahip oldukları için bir takım defterlere anı defteri mi diyorlar bir şey diyorlar ona notlar yazdılar. Ey fulan ya fulan. Muhtemelen yaşadığını düşündükleri için herhangi bir berzahta herhangi bir alemde yine yesin diye olsa gerek ona çelenk adı verilen otlar bıraktılar. Onu rabbleştirdiler ve buna inandı bu insanlar. Yani onun insan üstü bir varlık olduğuna böyle kimselerin insan üstü varlıklar olduğuna inandılar. Bir kısmı da Allah'ın kanun ve ölçülerini bıraktılar. Bazı insanları yüceldiler. O insanların kendi akıllarında koydukları kanun ve ölçüleri Allah'ın kanunlarının ve ölçülerinin üzerine koydular. Ve bir kısmı da çağın fitnesi olan sekülerizmin yani layıklığın pençesine düştüler. Dediler ki Allah kainatın işlerine karışır, Allah ibadetlere karışır, fakat Allah devlet yönetimine karışmaz. Yani Allah serbest yasak belirlemez. İşte bunu söyleyen Yahudi ve Hristiyandır. yani. Bunu söyleyen Aynı ayette Tevbe Suresi'nin 31. ayetindeki yapıdığı Hristiyanlar gibidir. Velev ki bu yaptığının küfür olduğunu, velev ki bu yaptığının Allah'ın dışında Rab edinme olduğunu bilmese dahi o Allah'ın dışında Rab edinen bir müşriktir. Biz bundan Allah'a sığınırız. Yeri geldiğinde ibadet babında daha detaylı bu mef mefhumu yani hükmün ibadet oluşu, tahakkümün ibadet oluşu meselesini anlatacağımız için burada daha fazla detaya girmek istemiyorum. Burada vermek istediğimiz neydi? Rabbin birinci manası emrine uyulan kendisinden üstün kimsenin olmadığına inanılan koyduğu kanunlar karşı gelinmeyen kanunlara karşı gelinmeyen otorite anlamında kullanılmış Kur'an'da Rab birinci anlamında. İkinci olarak da Rab kelimesi efendi, idareci, yönetici anlamında kullanılmış. Yani bu bazen kullar için de kullanılmış Kur'an'da. Şöyle ki Yusuf suresinin 50. ayetinde Allahu Teala "Galerci ile Rabbik fasalehu ma balun" Nisvetil nismetil lati koptan aydihum yani melikine efendine dön de ona bir sor ellerini kesen o kadınların durumu neydi bu Yusuf aleyhisselam'ı kurtarmak için e, kralla konuşan zindan arkadaşına Yusuf aleyhisselam'ın hani iftiralardan temizlenmeden oradan çıkmayacağını söylemesi ve devamında efendine dön bak gale Erci ila rabbik aslında Erci ila ve irci ila rabbik Rabbin, Rabbine dön aslında değil mi? Burada ne manada kullanılmış? Efendine yöneticine dön Ne yap? O ellerini kesen kadınların durumunu bir sor Hani o kadınlar ellerini niye kesmişler? Madem ben suçluyum yani Sana bunu bir anlatsın Ki ayetin devamını zaten biliyorsunuz Yusuf aleyhisselamın temizlenişi Sonra zindandan çıkışı Melih'in ona Mısır'ın hakimiyetini verişi ile akip devam ediyor. Yani burada bizim için önemli olan ne? Allah subhanahu Rabb kelimesini yönetici, efendi anlamında da ne yapmış? Malik anlamında da kullanmış. Yine sahip manasında, yani asıl anlamıyla malik manasında Allah subhanahu kullanmış. Burada Mü'min suresinin 86. ayetinde قُلْ مَنْ Semavati, Semavati Sabi ve Rabbul arşil الْعَظِيمِ Yedi göğün Rabbi yüce arşın Rabbi kimdir diye bir sor diyor. Allah subhanahu ve teala Resulüne Tabii ki bu Allah subhanahu ve tealadır. Yine Enbiya suresinin 22. ayetinde لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةَهُنْ اِلَّا اللّٰهُ لَفَزَدَهَا تَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ amma يَسِفُونَ Eğer yerde ve gökte birden fazla ilahlar olsaydı şüphesiz her ikisinin de ne olurdu? düzeni bozulurdu. Burada dikkat edin Allah ne yapıyor? Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların kendisi için iftira ettikleri sıfatlardan münezzehtir diyerek hani bu iki ilah edin yerde bir ilah vardır, gökte bir ilah vardır anlayışı. Ki bugün geçmişte de günümüzde de müşriklerin düştüğü en büyük şirk de budur zaten aynı zamanda. Yani Allah evet yaratandır, Allah rızık verendir. Fakat tıpkı Yunan filozoflarının yaptığı gibi Yani Allah yarattı, dünyayla işi bitti, artık onun idaresi insana geçmiştir. E i̇nsan da biraz sonra geleceği üzere ya kendisini Rab ilan edecektir veya bir takım şeyleri Rab ilan kendisi için edecektir. Bunun da inşallah biraz sonra değineceğiz. Ve son olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Subhanahu ta Terbiye eden, çekip çeviren, düzenleyen anlamında Rab kelimesini kullanmıştır. Şimdi Yusuf suresinde yine 23. ayette. Kralın kadını, meliğin hanımı Yusuf Aleyhisselam'a bir fenalık yapmak istediği zaman Yani Yusuf Aleyhisselam'ı tabir sayıysa gözüne kestirip ona meyledip kapıları kapattığı zaman Haydi gel Yusuf burada artık ikimizden başka kimse yok diyor. Yusuf Aleyhisselam ona ne diyor? Kale meazallah innehu rabbi ahsene ahsene mesvay Dedi ki ben Allah'a sığınırım muhakkak ki o benim Rabbimdir ve beni çok güzel ne yapmıştır? Terbiye etmiştir, bana çok güzel öğretmiştir diyor Yusuf suresinin 23. ayetinde Allah subhanehu ve teala Yusuf aleyhisselam hakkında. Şimdi Kur'an'da Allah subhanehu ve teala bu manalarda Rabbi kullanmış ama hasreten biz dedik ki şeyh ne, neyi kastetti? Sözünün bir kısmında terbiye eden, işleri çekip çeviren manasını kastetti. Bu manada terbiyesinde Allah'ı dışarıda bırakan bir terbiyecinin terbiyesini kabul Allah dışında bir Rabbi kabul etmek demektir. Bak cümleyi tekrarlıyorum. Bunu iyi anlayın. Sözüme dikkat edin. Bak terbiyesinde Allah'ı dışarıda bırakan. Yani terbiye esaslarında vahye dayanmayan. Terbiye esaslarında vahiden desteklenmeyen bir terbiyecinin terbiyesini kabul etmek. Allah'ın dışında bir Rabbi kabul etmek demektir. Çünkü terbiye eden Allah mutlak anlamda terbiye eden, çekip çeviren, iyiyi, doğruyu, güzeli, kötüyü, yanlışı, çirkini öğreten kimdir? Allah Subhanahu ve Teala'dır. Keza Firavun, bak dikkat et, Musa Aleyhisselam'a ne diyor? Musa Aleyhisselam'a hakkı tebliğ ettiğinde, Taha Suresinin 49-50. ayetlerinde, Gale femen kuma ya Musa, sizin ikinizin Rabbi nedir ey Musa? Yani sizi benim yanıma gönderen, size böyle söylemenizi emreden, benim basıl üzere olduğumu söyleyen, benim kendi nefsimi ilah edindiğimi söyleyen, yani senin bana karşı ey firavun bunların alemlerin Rabbi Allah'ın katından inme olduğunu biliyorsun dedirten kimdir yani? Öyle ya? Yani sana kardeşin Harun'u destekçi var. Yani bu işleri düzenleyen, terbiye eden kimdir? Musa Aleyhisselam ne diyor? قال رَبُّنَا لَّذِي اَتَا كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمْ مَهَدَا O Rabbimiz o Allah'tır ki her şeyi yaratan ve her şeyi doğuruyorlar hidayet edendir veya her şeye hidayet eden yol gösterendir. Şimdi burada ve heda dedi. Heda ne demek? Hidayet etmek, değil mi? Ama nasıl hidayet etmek? Ben bunu anlatmıştım hatırlıyorsanız önceki derslerde. Hani bu vasat kılmak, orta yolu buldurmak anlamında tesvi anlamına geliyor değil mi genelde? Yani onu ne yapmak? Yönlendirmek, çekip çevirmek, doğruya iletmek anlamına geliyor. İşte bu da terbiyenin bir cüzüdür. Dolayısıyla burada Musa aleyhisselam dikkat et. Firavun'a hitaben ne diyor? Yani şu benim Rabbim her şeyi yaratan ve her şeyi ne yapandır? Hidayet yani terbiye edendir. Hidayet terbiyenin bir cüzüdür. Zaten terbiye de sayesinde terbiye edilenin doğru bir şekilde varlığını ortaya çıkartan her türlü gözetim kollayıp gözetleme onu işte yönlendirmeye verilen isimdir. Yani Şeyh Rahmetullahi Aleyhi'nin sözünde geçen beni, hem beni hem de bütün alemleri nimetleriyle terbiye eden ifadesi yani Rabbin kimdi diye sorulursa hem beni hem de bütün alemleri nimetleriyle terbiye edendir ifadesi Şeyh'in bu bölümde açık bir şekilde Rabbin bu konumuna atıf yaptığını, bunu anlatmaya çalıştığını bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Şimdi bütün alemleri Allah'ın dışında biz biliyoruz ki Allah'ın dışında kalan her şey nedir? Alemdir. Zaten şeyh bunu söyledi. Ben de bu alemlerden bir alemim dedi. Yani burada alem kelimesi yaratılmış olan her şeyi kapsar. Yani buna alem denmesinin sebebi de işleri çekip çeviren Allah subhanahu wa ait bir alamet oluşlarından dolayı yani yaratılmış olan mahlukat Allah'a ait alametler oluşundan dolayı alem olarak isimlendirilmiştir. Eşek Diyor ki bak hem beni hem de alemleri ile terbiye eden Allah. Şimdi burada bak Allah'ın terbiyesinden Allah'ın çekip çevirmesinden hiçbir şeyin hali olmadığını her şeyin Allah'ın terbiyesi altında her şeyin Allah'ın tasarrufu alt, alt, hakkı altında olduğunu görüyoruz. Keza bu ne demek? Yaratılış maksatları ile alemleri hazırlayan rızkı onların ihtiyaçlarına göre dağıtan yani onlara yardım etmek. Yol göstermek, tasarruf etmek, korumak, her şeye hakim olmak anlamında emretmek, yasaklamak, sakındırmak gibi terbiyenin bütün gereklerine sahip olma hakkı kimin? Sadece Allah subhanahu Teala. Yani kim yarattıklarının maslahatına olan bir şey emrettiğinde, bir şey ortaya çıktığında, bir hüküm kendisine beyan edildiğinde onda maslahat görmediği için onu terk ederse, Allah subhanahu ve yapmış olur? Terk etmiş olur. Yine aynı şekilde rızkı ondan başkasından ummak, rızkı yani ihtiyacı sebebiyle rızkı dağıtmayı ondan başkasından beklemek veya rızık için isyan etmek. Yani sadece rızık için yaşamak. Yani rızkın bir sebep olduğunu Allah'ın o sebepler aracıyla insanları imtihan ettiğini unutup rızkı amaç haline getirmek. Bunlar da nedir insanları? İslam ekseninden çıkartılan şeylerdir. Yine yardım edenin, yol gösterenin, tasarruf edenin Allah olduğunu inkar etmek, kabul etmemek. Yardımı yol göstermeyi başkalarından beklemek. Yani falan olmasaydı hidayet bulamayacaktık demek. İşte bu işimizde falan bilmem veli, şeyh olmasaydı yardım görmeyecektik demek. Veya sıkıştığında yardımı falan filandan beklemek. Koruyanın Allah olduğuna inanmamak. Yine her şeye hakim olmak anlamında emredenin, yasaklayanın, sakındıranın Allah olduğuna ve bunların da dikkat edin terbiyenin cüzleri olduğuna inanmamak kişiyi ne yapar? Allah'ın dışında Rabler edinmeye sürükler. Biz bizimden Allah'a sınırız Keza bunun neticesi olarak günümüzde ne türemiş? Demin de söylediğim gibi Allah'tan başkasının hükmünü hüküm edinmek, onun dinini diğer dinlerden üstün görmemek, bütün mahlukatı onun hakimiyetine teslim olduğu gerçeğinin dışında ele almak, Yani Allah'ı gerçekten Rab olarak tanımamaya ne yapmış? insanları sevk etmiş. Bunun tam tersi de onun hükmünü hüküm olarak bilmek ve başka hiçbir, hiçbir hükmü kabul etmemek. Allah subhanahu dinini diğer bütün dinlerden daha üstün kabul etmek, tutmak, bütün yarattıklarını Allah'ın mutlak hakimiyetine teslim olmuş bilmek. Allah'ı gerçekten ne olarak tanımaktır? Terbiye eden anlamında Rab olarak tanımaktır. Keza Şeyh ne diyor? Deli olarak zikrettiği ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham tamamıyla kime aittir? Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Burada dikkat edersen, Allah Subhanahu ve teala ta kendisini tanımak isteyenlere Rab olan Allah terkibini sunuyor. Bak, Elhamdulillahi, Hamt Allah içindir. Öyle mi? Rabbul Alemin, Alemlerin Rabbidir. Yani kendisi için Hamt edilen Allah aynı zamanda nedir? Alemlerin Rabbidir. Yani beni tanımak istiyorsanız diyor tabir sayısı Allah subhanahu aleyhi ve sellem, bu ayette beni tanımak istiyorsanız beni ne olarak tanıyın? Rabbiniz olan Allah olarak tanıyın. İşte bu Rabbin gereklerini yerine getiren, Rabbin manalarını anlayan, kavrayan, bunu hayatına geçiren Allah'ı ne olarak tanıyacaktır? Rabbi olarak tanıyacaktır. Peki bunu yerine getirmeyen? Bunu yerine getirmeyen de Allah'ı asla Rabbi olarak ne yapamayacaktır? Tanıyamayacaktır. Allah muhafaza buyursun. Keza Allah subhanehu ve teala Merem oğlu İsa aleyhisselamın dilinden Maide suresinin 72. ayetinde bu konuda diyor ki Ya beni İsrail Ya beni İsrail'e budu budullahi rabbi ve rabbekum Ey İsrail oğulları ne yapın? Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diyor Maide suresinin 72. ayetinde. Burada dikkat ederseniz Allah Yani, ya ben İsrail'e mudullâhe, Allah'a kulluk edin. Sonra, o Allah'ı tanıtıyor İsa Aleyhisselam. Bak, kavmine kulluk edilmesi gereken Allah'ı tanıtıyor. Rabbiyi benim Rabbim, ve Rabbekum, ve sizin Rabbiniz, hangi mana? Yaratan, rızık veren, gözeten, koruyan, yardım eden, terbiye eden, hükmeden, yani helal haram belirleyen, emir yasak belirleyen manasında sizin Rabbiniz. Benim de söylediğim gibi zaten kendini İsa Aleyhisselam'a isnat eden Yahudi şey işte Hristiyanlarla Müslümanların arasında la ilahe illallah'taki anlaşmazlık ne? Onların Allah'ı bırakıp biri birilerini rab edinmeleri. Şimdi alemlerin Rabbi ifadesi aynı zamanda çoğul oluşu hasebiyle İslam dininin tabirsaysa hani güncel bir terimle söylemek gerekirse evrensellik diyorlar yani. İslam dininin tam anlamıyla evrensel olduğunu aslında gösteriyor bize. Şöyle ki Rabbimiz subhanahu ve teala herkesin, tüm insanların, tüm yaratılmışların Rabbidir. Tüm varlıklar Allah subhanahu teala'ya bu Rab'lık anlamında kulluk, ibadet etmek zorundadırlar. Ve onu Rab olarak kabul etmek zorundadırlar. Allah subhanahu teala İsra suresinin 44. ayetinde yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. O'nu övgüyle tesbih etmek hiçbir şey yoktur. Bak hiçbir şeyi bundan ayrı tutmadı. Yani Allah'ı tesbih etmekte, övmekte, ona hamd etmekte hiçbir şey ayrı tutmadı. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. Allah halimdir, bağışlayıcıdır diyor İsra Suresi'nin 44. ayetinde Allahu Teala. Keza şöyle bir evrene göz atsanız, kainatın işleyişine. Yani bugün teknolojinin gelişmesi bizim bunları öğrenmemize de vesile olmuş. Ne kadar büyük bir nizam içerisinde, uyum yardımlaşma içerisinde çalıştığı ilk etapta hemen göze çarpar. Yani demin de söylediğim gibi bir milimetre bile oynamıyor. Gökte eksiklik yok. Yerde aksaklık yok. Ne bileyim, insanların tabiat kanunu dediği, aslında sünnetullah olan, yani Müslüman'ın sünnetullah demesi gereken Allah Azze ve Celle'nin Rab'lik kanunlarında ne yok? Hiçbir şekilde evrensel anlamda bir değişme, bir bozulma, bir fesada uğrama yok. Problemler, fesat, fitneler, Allah subhanahu teala'nın getirdiği yani Rabli anlamında getirdiği insanlar için uygulamasını emrettiği doğru yol, sırat-ı müstekimin bozulmalarının sebebi nedir? Allah'ın onun yolundan gitmeyenler yüzünden e, siz söyleyin kaynaklanan nedir? Bozulmalardır, fesattır. Keza <Gülüşmeler> Rum suresinde Allah subhanahu 41. ayette insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde de düzen bozuldu, fesat çıktı ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler diyor. Bak ayete dikkat edin. Allah subhanahu ne diyor? İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden yani elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Fesat çıktı ki Allah Yani fesat çıktı, Allah ne yaptı? Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Yani bu fesat çıktıktan sonra Allah ne yapıyormuş? O yaptıklarının bir kısmıyla onları cezalandırıyormuş. Bugün bunun en büyük örneği AIDS denen melun hastalıktır. Yani iğrenç bir ahlaksızlık yeryüzünde çoğaldı. Allah subhanatel o yaptıkları sebebiyle insanları neyle cezalandırdı? AIDS denen, insanı ölüme götüren ve Kesinlikle tedavisi olmayan bir hastalıkla ne yaptı? Cezalandırdı. Tıp tabiri sayısı bu hastalık karşısında ne yaptı? Apışıp kaldı yani. Hani Allah subhanahu aleyhi insanlar iğrençliği, ahlaksızlığı yaydılar. Fesada işte ayette geldiği gibi tıpkı ayet bugün yüzümüzün önünde yani. Rum suresi 41. ayet. Gözümüzün önünde yani düzen bozulmuş, fesat çıkmış. Allah ne yapıyor? Hemen insanlara yaptıklarının bir kısmıyla onları Tattırarak onları cezalandırıyor. Bugün işte bunun en büyük örneği AIDS hastalığıdır. Bu ahlaksızlığı insan, insanlar yaptığında Allah da onları fesattan dönmeleri için bu hastalıkta ne yapmıştır? İhtar etmiştir. Uyarmıştır. Şimdi burada terbiye demişken bahsetmeden geçemeyeceğimiz yani anlatmazsak olmaz denir ya hani böyle bir mefhum. İnşallah burada bir duralım. Şöyle bir buraya kadar anlattıklarımızı bir bırakalım. Böyle bir kulaklarımızı 4, 8, 12, 24 açalım. Yani nasıl açabiliyorsak açalım. Bir inşallah dikkati buraya verelim. Çünkü konu eğitim anlamında rap. Yani eğitim mefhumunda rap kavramı. Konu bu. Anladık mı? Herkes bunu anladı mı? Neymiş? Eğitim kavramında anlamında rap kavramı. Şimdi birinci soru şu: İnsanları eğitme, terbiye etme konusunda yetki kime aittir? Deminden beri anlatıyoruz. Kim ay? Her şeyi her şeyi yaratan, onlara sahip olan, yarattıklarını terbiye edip eğiten, olgunlaştıran Allah azze ve celle'dir. Öyle mi? Yani yardım etmek, yol göstermek, yön vermek, değiştirme, tasarruf etmek gibi deminden beri saydığım korumak, hakim, egemen olmak, sakındırmak, yasaklamak, emretmek gibi terbiyenin bütün gerekleri kimin hakkı? Allah azze ve Celle'nin hakkı. Dolayısıyla Allah'tan başkasının kendi adına İster kendisinden kaynaklanan, kendi vehminden, beşeri vehminden kaynaklanan, ister başkasından aldığı prensiplerle, yani tavanı beşeri olan prensiplerle bu özellikleri istediği gibi kullanması Rabbik taslamaktır. Bu birinci nokta. İkinci nokta, eğittiğini zannettiklerine, yani talebesi olarak gördüğü, eğittirdiği, öğrencisi yetiştirdiği olarak kim, zannettiği kimselere de zulmetmektir. Çünkü onları neden uzaklaştırmaktır? Kendilerini terbiye eden, deminden beri saydığım terbiyenin bütün özelliklerini kendi bünyesinde toplayan Allah'tan uzaklaştırmaktır. Bu manada Allah'tan başka Rab kabul etmemenin, pratik hayattaki en bugün en temel uygulanışlarından birisi, Allah'ın dışında başkasına kulluğu kabul etmemenin bugün en zaruri gereklerinden birisi, eğitim prensipleri konusunda... Allah'ın koyduğu hükümlere ters düşmemektir. Bu ne demek? Başkasının eğitimle ilgili ilkelerini Allah'ın eğitimle ilgili hükümlerine tercih etmek o kimse veya görüşü Rab kabul etmek anlamına gelir. Şimdi bugün insanların eğitim sistemi var. Hani Milli eğitim mi diyorlar? eğitim mi diyorlar? Ne isimlendirirlerse isimlendirsinler. Temeli Allah'a dayanmıyorsa temeli Allah'ın öngördüğü eğitim şekline ki bu öngördüğü eğitim şeklini bizim için usvetül hasene olan peygamber Aleyhisselam, vesselam yani çok güzel bir örnek olan peygamber Aleyhisselam, vesselam adım adım karış karış santim santim kendisine ve ashabına uymakla emrolunduğumuz peygamber Aleyhisselam ne yapmış ashabın şahsında bunu hayata geçirmiş öyle mi? Sahabenin içinde bu eğitim metoduyla insanlar yetiştirilmiş. Muaz bin Ceber gibi Yemen'e davetçi gitmiş. Musab bin Ümeyr gibi öyle mi? Selman'ın Farisi gibi. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi öyle mi? İnsanlar yetiştirilmiş. Hangi metotla? Rabbani olan metotla. Bugün birileri UNESCO gibi yeryüzü kafirlerinin birleşip kurduğu kurumların getirdiği eğitim taslaklarıyla Allah'a kul olmak için yaratılmış 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşından başlamak Başlamakla birlikte çocuklara bunu aşılar, bunu öğretirlerse bunlar ne yapmış olurlar? Öncelikle eğitim menhecini aldıkları kaynağa Rab edinmiş olurlar. Bu birinci nokta. İkinci nokta Allah'ın öngörmediği bir eğitim sistemini kullara uygulayarak uyguladıkları kullara zulmetmiş olurlar. Bu ikinci nokta. Onlara uyan, onlara itaat eden, onların peşinde giden yani daha açık bir ifadeyle. Allah'ın dininin ayaklar altına alındı. Allah'ın dininde en temel mefhumlardan olan kadın erkek yani erkek dişi ayrımının ihtilatın kesinlikle söz konusu olmadığı bir eğitim sistemine çocukların çıplaklaştırıldığı yani baş örtüsüne dahi geçtim. Cilbabı ben burada anlattım tesettürü. Geçtim cilbabı. Baş örtüsüne dahi müsaade edilmeyen ki İslam'ın konuşulmadığı bir hocanın derse bismillah'la başlamasının olay olacağı Derse girerken selamun aleyküm diyen bir öğretmenin asla görülemeyeceği. Yani otur kalk böyle tabir sayısı tazim içeren ifadelerle öğretmen girdiğinde kalk ayakta dur esas duruşta bu tazimdir. Gittiğinde yerine geçti oturun dediğinde otur tenezzül buyurdu beyefendi oturun dedi. Otur dediğinde oturun ki ulusal egemen tağutların putları önünde bir takım ritüellerin ibadet olan bir takım ritüellerin yapıldığı Allah'ın dinine sövme olan lafızların bu ritüellerde çocuklara söyletildiği bir sisteme çocuğunu gönderen bir veli aslında Allah'ı değil terbiye eden olarak o eğitim sisteminin kurucularını rab edinmiştir. Bu da ya UNESCO'dur ya filli eğitimdir. Yani meseleye buradan bakmak lazım. Nereden? Terbiye eden Allah'tır. Terbiyenin bütün gerekleri Allah'ın elindedir. Keza bu konuda biraz açalım. Terbiye eden, yetiştiren, eğiten manasında Allah Subhanahu taala anne babaya rablik isnadında bulunuyor kitabında. Örneğin İsra suresinin 24. ayetinde vakul kul rabbir rabbir rabbirhamhuma" de ki Rabbim onlara ne yap merhameti. "Kema yani saghira." Onlar küçüklüğümde bana beni yetiştirdikleri için sen ne yap onlara merhameti. "Rabbim küçüklüğümde onlar beni yetiştirdikleri için ve onlar beni nasıl yetiştirdilerse Şimdi sen de onlara öylece rahmet et diye İsra suresinin 24. ayetinde ne var? Bir dua cümlesi Resulüne Allah Azze ve Celle öğretiyor. Öyle mi? Şimdi dikkat et burada. Nasıl bir İslam inancı olacak ki bizzat Allah tarafından terbiye edilmeyen varlıklar söz konusu olacak? Biz deminden beri dedik ki terbiye Allah'ın hakkıdır tüm yönleriyle ve her varlık Allah'ın terbiyesindedir. Canlı cansız her şey canlıdır da hani bugünkü anlamında yani. Sizin anlayabileceğiniz anlamda. Nasıl olacak ki Allah subhanahu aleyhi bunu kendi üstüne almışken yani eğiten, yetiştiren, terbiye eden kendi üstüne almışken ve Kur'an'da çocuğu yetiştiren yani eğiten veliye rabli isnat etmişken yani eğitimin Rablik olduğu eğitim mefhumunu üstünde bulundurmanın raplik olduğunu Allah subhanahu teala bizzat beyan etmişken nasıl olacak? Allah tarafından terbiye edilmeyecek bu kimseler. Böyle bir İslam anlayışı olacak. Böyle bir İslam anlayışı yok. Ha Birisi şunu sorabilir. Ya güzel söylüyorsunuz da eğitim kelimesi, terbiye kelimesini birebir karşılar mı? Yani tamam terbiye, biz inandık, iman ettik. Allah'a ait bir özelliktir. Allah'ın olmazsa olmaz. Yani deminden beri saydığım o bütün gerekleriyle tasarruf, koruma, Hakim egemen, egemen olma, sakındırma, yasaklama, emretme, emretme, yani yardım etme, değiştirme, düzenleme gibi. Bütün terbiyenin cüzleri Allah'a ait olacak. Ama eğitim bunu karşılıyor mu? O kadar komik ki bu toplum. Bak o kadar komik ki. Daha şundan bir onlu yıllar öncesine kadar Türkiye'de talim terbiye kurumu, kurulu diye bir kurul vardı. Talim terbiye kurulu. Eğitim öğretim kurumu demek ki. Yani. Bu bununla değiştirildi yani. Talim öğretim demek. Talim bilinen bir şeyi tekrar edip öğretmektir. Terbiye. Terbiye de eğitim demek. Yani sen kendin zaten bir Allah'ın istemediği şekilde bir eğitim sistemi kurmuşsun. Ama Allah'ın kullandığı lafızları İslam'ın kullandığı lafızları eğitim sisteminden istesen de istemesen de ne yapamamışsın? Uzaklaştıramamışsın. Ama veyl olsun bu topluma ki bunu fark edememiş yani. Düşünebiliyor musun ya? Talim terbiye denirdi. Yani yakın zamana kadar ya Türkçe'de eğitim, öğretim yerine talim terbiye kullanırdı. Şimdi burada birisi şunu sorabilir. İkinci soru olarak. Bu birisi onun cevabı. İkinci soru Ya iyi de kardeşim. Şimdi bugün Peygamber Efendim sağ değil. Yani biz insanları da insanlarla eğitmek zorundayız. Öyle mi? E Allah Azze ve Celle de arşın üzerinden inip insanların arasına haşa karışıp insanları terbiye edecek hali yok. E biz nasıl yapacağız da yani Bundan başka bir yol var mı? Biz insanları insanla eğitme yolunu burada gördük. Yani işte bu günümüzün fıskın fucurun, şirkin küfrün yaygın olduğu medreselerde, okullarda gördük. Nasıl olacak biz bundan başka bir yol bulabileceğiz mi diye bir soru akıllarda olabilir. Yani burada evet gerçekten insanla eğitmek zorundadır insanoğlu. Bu bir gerçektir. Çünkü... Böyle olmazsa sebeplerden sebepler aradan kapatmış olur. Yani Allah'ın Risalet göndermesinin sebeplerinden bir sebebi nedir? İnsanı insanlarla eğitmektir yani. Peygamberlere baktığınızda bütün peygamberler nedir aynı zamanda müderrisdir yani. Hepsi tebasını ne yapmıştır? Etbani bir eğitimden geçirmiştir. Ama aynı zamanda insanın fikirleri doğrultusunda insanı eğitmek. Yani dikkat et, hem zordur hem tehlikedir hem de gayrimeşrudur. Deminden beri söylüyorum yani. İnsan aklı vahyin garantisi altında değildir. Yani müstakil olarak benim aklım vahye birebir örtüşüyor. Benim aklımda düşündüğüm her şey o konu hakkında vahyin delilini bilmiyorsam doğrudur anlamına gelmez. Öyle mi? Benim aklım vahyin garantisinde değil. Dolayısıyla insanın aklı sadece insan aklından üreyen eğitim yöntemleri de aynı zamanda mükemmeliyetten ve mükemmel mükemmel bir eğitim ...sistemin uygulanmasında nedir? Yetersizdir. Yani burada vahye dayanmak zorundadır. Biz burada vahyin eğitim metodunu öğrenip... ...önce insanların kendisini vahyin eğitim metoduna göre yetiştirmesi... ...daha sonra kendisinin elinin altındakileri o vahiden öğrendiği şekilde yetiştirmesi gerekir. Bu olmadığı zaman ne olur? Bu olmadığı zaman bugün bunu görüyoruz. Yapboz tahtası gibi yani. Bir sene farklı bir eğitim metodu var... Bir sene farklı bir eğitim metodu var. Yani bugün Allah affetsin birçoğunuz bu devletin okullarında okudunuz. İlk okula başladınız. Üçüncü sınıfta sistem değişti. Beşinci sınıfta sistem değişti. Ortaokulda farklı bir sistem. Lisede farklı bir sistem. Lise bitmeden üç kere sistem değişti. Kredili sistem, ders tamamlama sistemi, sınıf geçme sistemi. Öyle mi? Önceden ÖSS, ÖYS vardı. Tek sınav yaptılar. Sonra tekrar iki sınav yaptılar. Sonra şimdi LGS, LYS bilmem adını da yani sallıyorum. Öyle şeyler getirdiler. Bir sürü bu sefer her sene bir sınav çıkarttılar. YGS mi diyorlar? Ne diyorlar? Her sene bir sınav çıkarttılar. Ya bu ne? Beşerin ürünü olduğu için sevap gösteremiyor. Her sene değişmek zorunda. Yani şartlar değiştikçe değişmek zorunda. Peki Allah'ın terbiyesi böyle mi? Allah'ın terbiyesi için böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Yani Allah bir şeyi kural olarak koydu mu? Allah'ın sünneti değişir mi? Siz Allah'ın sünneti da bir değişme bulamazsınız ayetleri nereye okuyacaksınız? Terbiye Allah'ın sünnetullahındandır. Demin söyledim. Birileri diyor ki şey e, doğa kanunları. Doğa kanunu değil istedim. Sünnetullah sünnetullah. Allah'ın sünnetindendir terbiye. Eğitim de Allah'ın sünnetindendir. Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme olmaz. Allah kullarını nasıl eğiteceğini Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün peygamberlerin anlatmıştır. Dolayısıyla burada aslında hiçbir ne yok? Çetrefil yok. Çetrefil sadece şurada. İnsanlar iki çeşit. Bir... Kendini Rab ilan eden Rab taslakları müsvedde Rablar, çakma Rablar daha açık bir ifadeyle. İki o Rab taslaklarını Rab kabul eden kolaycı günümüz insanı. Bunun üçüncü bir çeşidi yok. Şimdi bir insan kendini nasıl Rab ilan eder? Şöyle ki bu üç kısım altında ele alınabilir. Bir siyasi anlamda kendini Rab ilan eden güçlü kimseler. İki Dini anlamda kendini Rabb ilan edenler, üç iktisadi yani ekonomik anlamda kendilerini Rabb ilan edenler. Şimdi siyasi anlamda kendini Rabb edinmeye örnek Kur'an'da en bariz örnek kimdir? Firavundur. Yani ene Rabb Bukumul Ala diyebilmiştir Firavun. Ben sizin en büyük Rabbiniz, Rabbinizim. Veya işte Ya Eyu Hel Melau Ma Alum Ma Alumtu Le Min Ilahin gayrihi. Ey mela tabakası, ben sizin için kendimden başka bir ilah. Tanımıyorum diyebilmiştir Firavun. Bu nedir? Onun hani yarattım rızık verdim anlamında değil. O da bir tanrıya, bir ilaha inanıyordu. Gök tanrısı ilancı vardı biliyorsunuz. Ra'nın kulu olduğuna, Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanıyordu. Fakat ben emrederim. Ben yasaklarım. Doğruyu yanlışı ben belirlerim. Değil mi ki bu Mısır ülkesi benim? Öyle mi? Müfessirler böyle demiyor bu ayetlerin tefsirinde Zariyat suresindeki? Değil mi ki bu Mısır ülkesi benim? Doğruyu yanlışı ben belirlerim. Bu birinci nokta. Siyasi anlamda Rab insanlar edilmesi. İkinci nokta dini anlamda Tebebe süresinde geçen ahbarları, ruhbanları yani hakamları, papazları, Rab edinme mefhumu. Üçüncü noktada ekonomik anlamda bu da İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında geçen Nemrut meselesi. Hani bu Allah'ın kendisine nimet verdiği Rabbi hakkında İbrahim'le çek, çekişen, onunla tartışan kimseyi gördün mü diyor ya hani ayette Nemrut geçmiyor ama müfessirler Nemrut dediği için biz bunu açıklamıştık bunu kabul ediyoruz diye. Şimdi burada dikkat edin. Buna mesela bir örnekte Ebu Leheb'tir. Hakkında tebbet süresiymiş değil mi? İki eli kurusun Ebu Leheb ateşte öyle mi? Şimdi Ebu Leheb Peygamber Aleyhisselatü geliyor. Bak sayıhen de geçiyor. Diyor ki ey Muhammed Aleyhisselam, Müslüman olursan bana ne var? Yani benim elime ne geçecek? Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki diğer Müslümanlara ne varsa sana da o var. Şimdi Ebu Leheb kim? Ebu Leheb köle taciri. Ebu Leheb ekonomiyi Kureş ekonomisini elinde bulunduran bir adam. Ebu Leheb toplumun mele tabakası. Aristokrat tabakada toplumda sürekli bir tabakaya hükmetmiş. Parasıyla onlara galip gelmiş bir adam. Öyle mi? Ticareti elinde tutan bir müstekbir. Şimdi insanları sömüren bu düzeni ve çıkarlarının bozulacağını anladığında Ebu Leheb ne diyor peygamberimize? Bir köleyle beni eşit tutan din olmaz olsun. Bak dikkat et küfre düşmesinin sebebi ne? Allah'ı inkar değil. Nübüvveti inkar değil. Bir köleyle beni eşit tutan din olmaz olsun. Kendini iktisadi anlamda Nemrut gibi rablik makamında görmüş. Benim paranın kontrolü bende olacak. Allah benim parama karışamaz. Ben param olduğu için toplumda statü sahibi olacağım. Ben diğerleriyle eşit olamam. Bu nedir? Kendini Rab makamında görmektir. İşte bugün bunun hepsi nedir? ayan beyan bizim için söz konusudur. Yani bugün yönetim anlamında zaten bahsettik. İnşallah ileride hüküm meselesine daha detaylı anlatacağız. Ahbar ruhbar yani din adamını rahmet anlamında yani adamın birisi kitap yazıyor okyanus ötesinde. Bu adam kitabında diyor ki yani Yahudi ve Hristiyanların ölüleri cennete gider. 6-7 milyon tabisi var. Buna inanıyorlar. Hepsi kafir oldu yani. Dikkat et. Sadece bu sözle kafir oldular. Velev dikkat etmesinler yani. Çünkü Nas'ı yalanladılar. Allah teala Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu dediler hepsi ateştedir diyor. Allah teala Hristiyanlar Meryem ve Allah'ın oğludur dediler hepsi ateştedir diyor. Birileri tutup bu Nas'ın karşısında Yahudi ve Hristiyanlar da la ilahe illallah diyorlar ölülerinin cennete gitme ihtimali vardır bile dese kafir olur. Ama bu adam diyor ki ölüleri cennetliktir diyor. Haşa ve kella, biz bundan Allah'a sığınırız yani. La ilahe illallah'ı söyledikten sonra Muhammed'in Resulullah'a gerek yoktur diyor başka bir kitabında. Yine farklı bir kitabında peygamberin hayata anlatılan o yayın evinden basılan farklı bir kitabında bu nehir ismi var ya bir tane yayın evi o yana, yayın evinden basılan farklı bir kitapta peygamber Aleyhisselam vesselam hayatı anlatıyor onun davetini anlatırken diyor ki peygamber aleyhissalatü hep la ilahe illallah davet etti. Önce la ilahe illallah'ı davet etti. Ne zaman ki bu insanların kalbinde la ilahe illallah inancı yerleşti Ondan sonra Muhammed'in Resulullah'a davet etti. Allah'tan korksa böyle söylemez. Allah'tan korksa böyle söylemez. Yani birazcık peygamberi tanımak istese ama peygamberi tanımak istemiyor. Okyanusun ötesinde bir tane bunun ahbarı, ruhbanı, Rab edindiği din alimi var. Onun fetvasını peygambere doğrulatmak istiyor. Derdi bu. Yani derdi kendi küfrünü haşa peygamber Aleyhisselam'a vesselam'a tasdik ettirmek. Derdi bu yani. Kendi yani. Biz burada dostluk düşmanlığı anlattık. Allah Sübhanu Teala ne diyor? Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanlar ne yapmayın. Dost dedin mi? Geçtim onların cennetlik olduğunu söylemek, onların ülkelerinde yaşamak, onların ekmeklerini, sularını yemek, onlardan yani onlarla salmaz dolaş, resimlerinin yayınlanması, onlardan bahsederken en yakın dostumdur diye bahsetmek geçtim bunları yani. Yani din adamlarını geç, devlet yöneticilerine dostum diye hitap etmeyi bir kenara bırak. Allah Sübhanu Teala burada kesin bir yasak getiriyor yani. Sen tutuyorsun ne diyorsun? Onlar cennetliktir. İşte bu Din adamlarına rap benim bugünkü versiyonudur yani. Yine işte aynı şekilde farklı cenahlarında din adamlarının ağzından çıkan her bir sözü işte bu yani benim elimde mevcut isterseniz arşivimde var paylaşabilirim. 90'lı yıllarda neredeyse sadece başları açık olan kız çocuklarını alıp bir takım silikon ameliyatlarıyla bilmem estetik ameliyatlarla bugün yeryüzünde yani umumhanelerdeki kadınların şekline çevirip kendi televizyon kanallarında müzik eşliğinde canlı yayın yapan ve kendine din adamı diyen bazı kimselerin söylemleri de buna örnektir yani. Yani neredeyse az kaldı Mehdil'i ilan edecek. Gebermeden belki ilan eder de millette kafir olduğunu anlar yani açıkça. Yani az kaldı şu kadar kaldı ilan edemedi bu adam. Ama ne yaptı? Ben de diyorum bak tekrar söylem arşivimde mevcut. 90'lı yıllarda onun resimleri de var. Ünlülerin böyle dizinin dibinde çekilmiş bu kadar sizin bizim gibi uzun sakalları varken ki resimleri de var benim elimde. Malum şahsın. O kadınların da tek tek resimleri var. O ciciş, pampiş olan kadınlar var ya şimdi umumhanedeki kötü kadınlar gibi tipleri yani. Başka hiçbir şey benzetemiyorum ben. Onun karşısında sizi çok seviyoruz hocam, şöyle bayılıyoruz hocam, böyle ölüyoruz hocam diyen kadınların 90'lı yıllardaki resimlerine baksanız vallahi böyle gömleklerinin yakası bile ilikli bir tek saçları açık. Altlarında uzun etekler, üstlerinde takım elbiseler var. Şimdi hallerini görür. E ne? Bu da din adamı sözüm ona. Veya bir diğerini işte kaderi inkar eden din adamını takip etmesi. Yani Allah Ali ile Ayşe evlenmeden önce onların evleneceğini bilmez. Haşa evlendikten sonra bilip demesi nedir? Onu Allah'ın dışında Rab edinmesidir yani. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yani bunu evirip çevirmenin hiçbir anlamı yok. Bu Allah'ın dışında Rab edinmedir yani. E bugün bunun ikinci yüzü de böyle yerine gelmiş. Ekonomik anlamda da zaten... Yani bugün kapitalizm denen bir bela var. İnsanlar alışverişi Rab edinmiş. İnsanlar ticareti Rab edinmiş. İnsanlar faizi, faizli bankacılığı Rab edinmiş. Tartışılır yani. Birçok mesele var ama konumuz o değil. Keza eğitime dönmek gerekirse hani bu Rab edinmeyi de nasıldığını arada anlattıktan sonra eğitime dönmek gerekirse yani eğitim konusunda Allah'ın vahye dayanmayan vahye dayanmayan Allah'ın dışındaki ilkelere uymak nedir? Allah subhanehu ve teala'yı ne yapmaktır? Rabblik makamından indirip o ilkelerin sahibini haşa ve kella Allah'ın yerine Rab olarak kabul etmektir. Yani burada en küçük bir küfür ve şirkle birlikte tevhidin söz konusu ol, olamayacağı ilkesini hatırlatmak isterim. Yani bugün insanların düştüğü hatalardan birisi nedir? Çok okuyup hani Asılları öğrenmek yerine usulleri öğrenmektir. Burada ulemanın icma ettiği asıllardan bir asıl nedir? Tevhid şirkle birlikte söz konusu olamaz. Allah şirkine ne yapmayacaktır? Kendisinden tevbe edip tevhide dönmediği sürece kulundan asla bağışlamayacaktır. Bu temel bir asıldır. Üzerinde icma edilen bir asıldır. Bugün eğitim öğretim metotlarını Allah'tan almayan kurumlar şirk yuvalarıdır. Buraya çocuklarını teslim eden insanlar ister zorlama var desin, ister ben koruyorum desin, ister bilmem ne desin. İnşallah bunu daha detaylı anlatacağız ayrı konu. Yeri geldiğinde daha detaylı anlatacağız. Ne derse desin Rab'lık makamından Allah'a haşa indirmiş yerine Rab taslaklarını geçirmiştir. Ya bugün mesela evlerde en büyük fitne insanların evlerinde bu manada TV denen yani yeryüzünün en büyük fesat merkezi olan televizyon denen meseleden İşte misyonerliğin veya işte Yunan mitolojisinin veya işte Süpermen, Himen gibi çizgi filmler aracılığıyla çocuklara işte nedir? Falan tanrıçası, filan tanrısı gibi laflar. Kainatın efendisi, kainatın sahibi, gölgelerin gücü bilmem ne. Hepiniz izlediniz yani çocukken. Yani şimdi bugün bunları çocuklara izletmek yani sabahtan akşama kadar farklı bir rap taslağının hazırladığı UNESCO gibi farklı bir rap taslağının hazırladığı eğitim sisteminde eğitilen çocuğu eve gelip bir de bunların önüne bırakmak nedir? Bir velinin iki kere çocuğunu küfre tercih etmesidir. Çocuğunu küfre terk etmesidir. Biz bundan Allah'a sınırız. Çünkü Allah subhanahu wa tahrim suresinin 6. ayetinde veli olanlara yani babalara kendinizi ve ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden koruyun demiştir insana hitaben. Dolayısıyla burada Oturup bu uydurma tanrıları, raplikleri tepkisiz, benimsel bir şekilde kişilerin seyretmesi. Mesela bazı filmler var. Ben anlamıyorum yani. Bazı Müslümanlar hala ne yazık ki bu tarz filmleri seyredebiliyor. İşte Tiranların Savaşı vesaire gibi. İşte ne bileyim e, böyle eski Yunan tanrılarının, eski Yunan mitolojisindeki tanrılarının isimlerinin Ve objelerinin geçtiği veya işte süper kahramanlarla ilgili yani uçan adamlar, ateş çıkartan adamlar, bilmem ne yapan adamlar, duvarın arkasını gören adamlar. Bunlar yani dikkat edin hepsi Allah'ın rabbinin vasıflarıdır yani. Mutlak görmek, mutlak duymak, her şeye kudret getirmek, her şeye muktedir olmak bunlar nedir? Allah subhanahu rabbi'nin vasıflarıdır. Yani bir Müslüman bu tarz filmleri izliyor içinde hiçbir sıkıntı yoksa İslam'ını sorgulasın yani. Vallahi İslam'ını sorgulasın. Demeyin ki şimdi hemen milleti tekfir ettin. Ben o kadar söylüyorum yani. Bir Müslüman bunları oturup işte o Turoy'un çekiçle böyle vurup da hani turayın kutsal çekici var. Ben az çok Yunan mitolojisinde bilirim yani. Çekiçle vurup da başka bir Yunan tanrısını öldürdüğünü tiranların savaşında oturup bir adam böyle ağzı açıp izliyorsa yenge de ona çay taşıyorsa yenge çay taşırken İslam'ın, o da onu izlerken İslam'ını bir sorgulasın yani. Allah için ben talep ediyorum yani. Keza insana Buraya kadar söylediklerimizden anlaşıldı ki yeryüzünde verilmeyen bütün varlıklara verilen üç tane özellik verilmiş. Öyle mi? İrade, konuşma, bir ne? ilim, bilgi. Şimdi nasıl olacak ki Allah'ın ilmi, Allah'ın iradesi, Allah'ın kelamı mutlakken, yani onun üzerinde bir ilim, onun üzerinde bir irade, onun üzerinde bir kelam yokken ve diğer bütün mahlukatın ilmi, iradesi ve kelamı bilgisi Allah'ın bu üç özelliğine bağlıyken insan dahil her şeyi Allah'ın bu üç özelliği kuşatmışken insan nasıl olur da kendisine tabi olmak zorunda olduğu Allah'ın bu özelliklerine kendisinde bulunan bu üç özelliği tabi kılmak yerine ondan ürettiklerini Allah'ın bu özelliklerinin üzerine çıkartır. İşte bu sadece bu buradan bile düşünseniz Allah'ın Rabbini kabul etmemek Allah'a bu noktada ortak koşmak demek olduğunu çok iyi anlarsınız. Yani iradeyi Allah'a yönlendirmemek. İlmi Allah'a yönlendirmemek ve kavli yani konuşmayı Allah'a yönlendirmemek. Allah'tan almamak kişinin o konuda Allah bizleri muhafaza buyursun, Allah'ın Rabbini kabul etmemesi ve onun bu konuda kendi nefsini veya bilgiyi, iradesini neye yönlendirdiyse oradan alması onu Allah'a ortak koşmasına delil olur. Dolayısıyla buraya kadar anlaşıldı ki Allah subhanahu aleyhi, Şeyh rahmetullahi aleyhi bu kısımda Rab'lik anlamında çekip çeviren yöneten, kuşatan iyi, kötüyü, doğruyu yanlışı belirleyen hükmeden, otorite yani bunların hepsini kapsayan, terbiye eden anlamındaki birinci anlamını inşallah anlattı. İnşallah benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Allah kısmetlerse şeyhin bir sonraki bölümde Rab'liğin yani mabut anlamını yani kendisine ibadet edilen anlamını açıklayan sözleriyle devam etmek istiyoruz. Sormak söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve tübilek ve afuru davana inelhamdelillahi rabbil alemin.